Genç arkadaşlar çok efsane bölümler okuyorlar. Eyvallah onlara hiç diyeceğimiz yok. Tıp, yardır, mühendis, her türlü gideri var. Dişçi mi olacak? Üf, kesin koca bulur, karı bulur. Her türlü. O mesleğe devam et. Tarih bölümü. Ya olur mu ya? Fatura öder mi lan tarih bölümü? Cık, okuyamaz. Okutmam. Peki bu şurla gidersek bu ümmetin düşünce kısmına kim el atacak? En iyiyiz. Zihinlerimiz dünya namına başka işler yapmakla o kadar meşgul ki bize lazım olan fikir koridorlarını acaba kim açacak? Bize iş deyince yani neden bu işlesin eline ya anne baba öyle istemiştir ya da bu iş faturaları çok güzel ödeyecek bir iştir. İyi bir iş bulun bak bunda sıkıntı yok ama dünyanın hatta hatta ümmetin kariyer yapan insanlardan daha fazlasına ihtiyacı var. Özellikle yani kendi adıma dünyadaki en önemli mesleği, nübüvvet yani peygamberlik mesleği olarak gören biri olarak yani onun yolundan gitmek, ona benzemeye çalışmak ki ayette de diyor ki ''Ey Resulüm de ki beni seviyorlarsa sana ittiba etsinler, benzesinler.'' Yani demek ki Allah'ı sevmenin kriteri bile Peygamber ama benzemekse bence şu kainattaki en yüce meslek nedir deseler? Peygamber mesleğini taklit etmeye çalışmak. Onun yolundan gidip önce kendi sonra başkalarının imanına vesile olmalı derim. Şimdi en önemli meslek olarak bunu gören biriyken, şunu kesinlikle söylemem lazım. Şimdi bazı insanlar böyle ilimden milimden elini ayağını çekiyor. Getiriyor. Arada sırada zekat veriyor. İşte Allah ona vermiş. O da böyle suyunu sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor bir yere veriyor. Zannediyor ki yani ben Allah'ın parasını haşa dağıtmak için bu kainata gönderildim. Onun da bir damlasını sıktım. Yedi düvelimi garanti altına aldım köşede. Benim yapabileceğim hizmet budur diyor. Desen ki kardeş sen niye ilme dikkat etmiyorsun? Neden Rabbini tanımak için biraz fedakarlık etmiyorsun? Desen bu Verdi der ki yüce kardeş camiler yapılıyor o kadar yerle ilgileniliyor e bunlara para lazım ben vermezsem kim verecek bu kadar parayı der size kalben çok inanarak çok inanarak söylüyorum ki bir insanın önüne hem maddi yardım yapabilme hem de Allah'ın ona verdiği açık bir gönülle, güzel bir zekayla insanların imanına anlatarak vesile olabilme yolu çıkmışsa, yani bir insan var ikisi aynı anda çıktı. Hem tebliğ yapabilirsin hem maddi yardım yapabilirsin. Zaten 100 insandan 99'u ya maddi bir şeyler vereyim, sadaka vereyim, bu işten sıyrılayım yolunu çektiğinden dolayı benim kendi inancıma göre bir insanın önüne bu iki yol açılmışsa kesinlikle tebliğ yolunu seçmesi gerek diye düşünüyorum. İnanın elimde olsa yani bu ülkedeki en büyük maaşları fikir mimarlarına vermek için elimden gelen yolları bulmaya çalışırdım. Sonra da verdiğim maaşları hayır yoluna kullansınlar diye başka ikinci bir yolundaya çalışırdım. Ama aması var. Kumlu bir zeminin üzerine bina inşa edemezsiniz. Sizler hangi mesleği yaparsanız yapın ki bence yapmalısınız. Tıpta da, mühendislikte de, tarih de felsefede de bu alanların hepsinde güzel gönüllü insanlara ihtiyaç var. Ama kumlu zemine bina örülemeyeceği gibi iman meselesini kalbinde ve zihninde çözememiş insanlar hangi zemine giderlerse gitsinler kendini avutmaktan başka bir iş yapmıyor. Mesela e, çok özür dileyerek söylüyorum yedin, böyle, sağlık sektöründe böyle garip bir morfin vurma vardır kendilerine. İşte ben Allah, Allah için yani, tamamen Allah için insanlara iyilikler yapıyorum, sağlıklarını kurtarıyorum. Hani şafi ismi de gitti hani kurtaran Allah falan değil, kendi de sebep değil. Yani ben bunu öyle bir haz alıyorum ki ben bunun için yaratıldım. Hatta e, kimi tıp derslerine giren profların şu cümleyi e, söylediğine arkadaşlar şahit olmuş. E, bizler haşa estağfurullah şöyle diyor Bizler Tanrı'nın yeryüzündeki eliyiz. Allah insanlığa umudu şifayı bizim elimizle dağıtır. Gibi böyle ilginç sapkın düşüncelere girenler de çok oluyor. Yani burada bir morfin var. Ben tamamen Allah için insanların sağlığını kurtarıyorum falan. Yani zaten cümlenin tamamında sıkıntı var. İkinci aşamada madem tamamen Allah için yapıyorsun o zaman ver şu maaş kartını güvendiğin etrafındaki birisine. Sana barınmanı, yiyeceğini, giyeceğini sağlayacak kadar para versin. Kalanını da hayır işlerinde kullansın. Madem ağzından çıktığı gibi tamamen Allah için yapıyorsan böyle bir şey bir deneyebilirsin. Bakın şuraları da bana çok ince desise gibi geliyor. Yani desise mi derim, aldırmışlık mı derim, yarım görme mi derim? Siz karar diyor ki ben doktor olacağım. Eyvallah niye kardeş? Kur'an'da embriyoloji ilmi geçiyor. Ya eyvallah geçiyor, geçiyor. E, kaç tane ayette geçiyor? Üç tane de geçiyor, beş tane de geçiyor. Neden? Bütün tümcül bakıp diğer yapman gerekenlere de aynı tutkuyla sarılmıyorsun. Şöyle biraz konuyu başka kanaldan almak istiyorum. Yani bugün silah alıp Müslümanlara doğrultmak isteyen çok ciddi bir kitle var. Hatta bu kalla beslenmeyi severler sadece istemiyor. Bunu muhtelif yerlerde de yani bir Filistin'e Filistin baktığında bir Suriye'ye baktığında oyun kurucu olarak aynı bu kanemicileri görebiliyorsun. Yani ciddi bir kitle var. Böyle ellerini silah alıp şu Müslümanların işini bitirelim diye bekleyen ciddi bir kitle var. Ve inanın bu bir günde olmadı. Hadi bugün Müslümanlardan nefret edelim atama falan. Böyle olmadı yani. Ciddi bir kitle yavaş yavaş sistematik olarak belli başlı fikirlerin zihinlere yeşertilmesi sonucunda Müslümanlardan nefret eder bir hale geldi. Ve bu işin doyum noktasında ise şiddet vazgeçilmez bir hal alıyor. Ya bugün Müslümanların birbiriyle savaşması gibi yani gerçekten aklın almadığı bir durum var. Ya bu durumun en temeline inin, inin, inin bakın. Aldıkları dini eğitimde sıkıntı olduğunu göreceksiniz. Yani onlara uygun adımlarla ne yapılması gerektiği değil. İki üç yerin çekip, direkt düşmanlığa itildiğine şahit olacaksınız. Mesela Kur'an'ı merkeze koysan, desen ki ya, ya desen ki Fetih Suresi'nde geçtiği gibi ''Onlar kendi aralarından merhametlidir'' ayetini merkeze koysan. Onun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışsan, e böyle bir vakayla karşılaşmayacaksınız. İşte benim derdim, yani bu manayı yayabilecek genç kardeşlere ulaşabilir miyiz acaba? Yani amacım böyle evliya yetiştirmek, alimleri bulmak, estağfurullah bunlar değil. Zaten alimlerimiz, yani başımıza bu işleri güzel bilenler, Bence yeterince var ve işleri güzel yapıyorlar yani. Sorun burada değil. Amacım lastik sökerken bile Rabbini hatırlayacak. Yani bu işte bile Rabbine çıkacak bir kapı bulacak. Usta abilerimize ulaşabilmek amacım. Ve bu yüzden kendi adıma konuşayım. Yani benim mecran biraz sokaklar aslında. Şişt, Sinan şurada aile var. Kardeş lütfen yaylada hiç bağırma işlerine girmeyin. Üç kere geldi bak kaç haftada. Lütfen. Düşün bunlar bile gençlerin bir şey yapmasına rahatsız oluyor yani. Şurada gençlerin namaz kılmasını, beraber olmasını, Ramazan'da iftar açmasını. Bunu garip gözle görüyor. Var. İslam onların zihninde evde otur namazını kıl Kur'an oku. Ya senin peygamberinin böyle bir anı var mı ya? Bütün İslam'ın yarısını evde bitir diye. Çok acı. Nasıl ekmişlerse fikri bak yanlarımıza kadar, sınırlarımıza kadar girmiş görüyor musun? İslam ile uğraşıp kendi alanına yönelemezsin. Orada mütehassıs olamazsın diye ya böyle bir şey yok. Ya bir doktor olabilirsin, mühendis olabilirsin. İslam'da bunların yanında iyi olabilirsin. Ya belki müteahhitler biraz zor. Muhasebeciler de, avukat da biraz... <gülüyor> yani olabilirsin. Aslında olabilirsin. Tek yapman gereken kendi alanında İslam'ın güzelce yaşamak ve burası önemli. Hakkı tutup halkın arasına karışmak. Bak inanma bana bizim en büyük gücümüz İnsanları böyle etrafına neşelerle çekebilen o güzel gençlerimiz var ya bak inan bana en büyük gücümüz burası. İşte böyle gençler Kur'an'ın sadece dilini değil mesajını da alıp etrafına sunabilmeli. Yani düşünsene ya gönlü böyle güzel yanan bir genç. Esprili gırgır gır şamatalı mahallenin bakalına salça oluyor her gün ekmek almaya giderken. Ya Rezamca amca nasılsın? Rezamca amca gaz saray ne oldu? Fener ne oldu ya? Beşiktaş'ı gördün mü? Kartal gibi uç derken. Ya Rezamca amca biz seninle dünyada eğleniyoruz. Amca mısın ha? Yok mu ya senin bir namazın niyazın? Dese. Ya o adama ne güzel mesaj olur mu olmaz mı ya? Şimdi. Burası çok önemli ama çok çok önemli. Bir vaka anlatacağım ufak. Peygamber aleyhisselama zamanında hem de zorlu yani özellikle Mekki dönemlerde en çok yardım etmiş insanlardan birisi onun amcası Ebu Talip yani Hazreti Annem'in babası oluyor. Ya Ebu Talip çok ciddi manada yardım ediyor ama ben yeğeninin dinine ittibatı dedirtmem diyor dönmüyor bir türlü. Yani vakaları bilirsiniz buralar. Çok önemlidir. Hani en son ölüm de Peygamber Aleyhisselam tekrar deniyor. Ama tekrar olmuyor yani. Ben yeğeninin dinine döndü dedirtmem diyor. E, kureşmana bana ne der diyor. Benzeri olaylarla Peygamber ama en çok yardım eden insanlardan bir tanesi Ebu Talip. Yani en çok derken bir dar alan için. Çok ciddi manada yardım ediyor. Ama bu zat onun peygamberliğine iman etmeden ona yardım ediyor. Hatta bazı rivayetlerde geçen Resulullah Aleyhisselam amcasına buyuruyor. Ey amca la ilahe illallah sana ahiret katında şefaat edeyim." der. Lütfen bu mübarek kelimeyi söyle der ama amcası bir türlü yanaşmaz bunu. Hatta Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Ümeyye sürekli Ebu Talib'in yanına gelip ''Ey Talib ne yapıyorsun? Abdülmuttalib'in milletinden yüz mü çevireceksin?'' diye sürekli fikrini karıştırmaya devam ediyorlar. Yani ehl-i sünnet inancına göre bu kadar yardım etmesine rağmen Ebu Talib imansız gidiyor. Ve şöyle bir ayet nazili oluyor. Yani ehl-i sünnet inancına göre bu ayetin Ebu Talib için nazili olduğu bilir. Tevbe suresinin 113 ayetinde şöyle söylüyor. Onların cehennemlik oldukları ortaya çıktıktan sonra müşrikler hakkında Allah'tan af dilemek ne peygambere ne de iman edenler uygun değildir diyor. Kasa suresinde de şöyle bir ayet geçiyor. Sen sevdiğin kimseye hidayet edemez ancak Allah dilediğine hidayet eder. Doğru yolda olanları en iyi bilen olur. Şimdi diyeceksiniz ki Mehmet neden anlattın Ebu Talip meselesini şöyle çok önemli. Bu kişi Ebu Talip ama çok ciddi manada yardım etmiş birisi. Ama onun Allah'la olan ilişkisine yani peygamberliğine yardım etmiyor. Onun şahsını seviyor ve şahsına yardım ediyor. Ama şahsını sevdiğinden dolayı, meseleyi Cenab-ı Allah'a bağlayamadığından dolayı ahiret imtihanını kaybetmiş oluyor Ebu Talip. Şimdi siz doktorluğu sevseniz, matematiği sevseniz, mühendisliği sevseniz, diş hekimliği sevseniz ve dilinizde istediğiniz kadar Allah içindeyiz. Siz hakikaten bu meslekleri, cenab Allah'la ilişkilendirmedikten sonra nasıl bal arası yaptığı balın karşılığında bir ücret alamaz? Siz de bu mesleğinizde yaptıklarınızın karşılığında ahireti alamayacaksınız. Hatta Ebu Talip meselesi gibi kötü bir neticeyle sonlanırsa, mesela şımarık bir mesleğe girdiniz, kibirlendiniz, gururlandınız, elinizde viski, aman Tanrı'da var mıdır bilmiyorum gibi mesellere de girebilirsiniz ki çok var bu mesellere giren bu işin neticesinde sonsuzu kaybedeceksiniz. Nasıl Ebu Talip peygamberle selamla meseleyi Cenab-ı Allah'a bağlayamadığında bütün tanrı kaybetti. Kardeşim sen de dişçiliğini tıpkı mühendisliğini, muhtelif bakkanlığını, ayakkabı boyamasını, hiç farkı yok hepsi imtihan, hepsi Allah'ın vergisi. Bunların her birini binebir Allah'la intikal ettiremedikten, bununla ilişkilendiremedikten sonra Ebu Talip vakası gibi asla ve asla karşılığını anlamayacağız. Kudret onun gayrından ne mecvar ne tuban, alim ilmine yansın, pazusuna pehlim.